Vekil olarak sana yeter. Onlar hala Kur'an'ı gereği gibi düşünmeyecekler mi? Eğer o Allah'tan başkası tarafından gönderilmiş olsaydı, elbette içinde birçok çelişki bulurlardı. Onlara harpte müminler hakkında güven veya korkuya dair bir haber geldiği zaman, münafıklar aslında öğrenmeden onu yayıverir, ortalığı telaşa verirler. Eğer onu peygambere ve aralarındaki yetkili kimselere götürselerdi, elbette onlardan hüküm çıkarmada işin üç yüzünü, aslını anlamada maharetli olanlar onu bilirdi. Eğer size Rasulünü göndermek, kitabını indirmekle Allah'ın lütfü ve rahmeti olmasaydı, kamil akıllarıyla temiz kalan pek azınız hariç, muhakkak şeytana uyardınız. Bu ayette görülüyor ki Müslümanlar,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 ve aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatüh diye karşılık verilmelidir. Ehli kitaba karşı yalnız aleyküm denilir. Allah, o gerçek ilahtır ki, kendisinden başka hiçbir ilah yoktur. Gelmesinde şüphe olmayan kıyamet gününde sizi mutlaka toplayacaktır. Size ne oluyor da münafıklar hakkında ve onların küfre saptıkları noktasında ittifak etmeyip, 2 grup oluyorsunuz. Halbuki Allah kazandıkları günahlarından dolayı onları tersine küfre çevirmiştir. Allah'ın niyet ve amelleri yüzünden sapıklıkta bıraktığını siz mi doğru yola getirmek istiyorsunuz? Allah kimi sapıklıkta bırakırsa artık onun için bir yol bulamazsın. Ayeti kerimenin Arapçasında geçen mehyut dilillah lafzının kelimesi kelimesine anlamı Kimi Allah saptırırsa demekse de, kader inancına uygun olması için, Allah kimi sapıklıkta bırakırsa diye ifade ettik. Çünkü Allah Teala kulunu saptırmaz. Hatta sapmasına da rızası yoktur. Ancak kul kendi iradesiyle sapar. Allah Teâlâ da o fiili yaratır ve onu sapıklıkta bırakır. Münafıkların ahirete imanı olmadığı için, ...menfaatlerini imana tercih ederek saparlar. Onlar, kendileri küfre saptıkları gibi, sizinle küfre sapıp, ...kâfirlikte ve İslam'a karşı olma yolunda, kendileriyle aynı olmanızı ne çok isterler. O halde onlar, Allah yolunda ona teslim olup sizinle hicret etmedikçe, onlardan dostlar edinmeyin. Eğer tevhid ve hicretten yüz çevirirlerse, o, size düşmanlık yapanları bulduğunuz yerde yakalayıp öldürün. Onlardan ne bir dost ne de bir yardımcı edinin. Ancak sizinle aralarında bir antlaşma bulunan bir kavme sığınanlar veya kendi kavimleriyle beraber olup sizinle savaşmak ya da sizinle beraber olup kendi kavimleriyle savaşmak istemediklerinden göğüslere daralarak size gelenler hariçtir. Onlara dokunulmaz.'' Eğer Allah dileseydi, onları sizin başınıza musallat ederdi de, sizinle savaşırlardı. Artık sizden uzak durup savaşmaz ve size barış teklif ederlerse, o takdirde Allah onlara saldırmanız için size hiçbir yol vermemiştir. Münafıklar, yani içlerindeki küfrü saklayan gizli kafirler, her fırsatta ellerindeki imkanları Müslümanlar aleyhine kullananlardır. Şuurlu Müslümanlar da bunu anlar ve tavırlarını ortaya koyar. Hicret, Allah'a teslim olup, dininin yaşanmaz hale geldiği beldeden, Müslümanca yaşanacak bir yere fiilen göç etmektir. Hicret etmenin diğer bir şekli ise, küfürden, şirkten ve münafıklıktan tevhide yönelmek ve ona sarılmaktır. Bir de hem sizden hem de kendi kavimlerinden emin olmak isteyen, ''Öyle kimseler, münafıklar bulacaksınız ki, bunlar ne zaman kendi grupları tarafından fitne çıkarmaya çağrılsalar, canla başla atılırlar. Bu kimseler şayet sizden uzak durmazlar, barış teklif etmezler ve her fırsatta size saldırmaktan ellerini çekmezlerse artık onları nerede bulursanız yakalayın ve öldürün. İşte onlar hakkında size apaçık bir yetki verdik.'' Bir müminin, diğer bir mümini, bir yanlışlık dışında öldürmesi düşünülemez. Kim bir mümini yanlışlıkla öldürürse, mümin bir köle azat etmesi ve ölenin ailesine, mirasçılarına, onlar bağışlamadıkça teslim edilecek bir diyet vermesi lazımdır. Ölenin yakınları sadaka olarak bağışlarlarsa, o hariçtir. Diyet gerekmez. Eğer öldürülen mümin olduğu halde size düşman bir kavimdense, öldürenin yalnız mümin bir köle azat etmesi gerekir. Diyet ödemesi gerekmez. Çünkü kafirler arasında bulunan müminin varisleri kafir olacağından kendisine mirasçı olamazlar. Şayet öldürülen kimse kendileriyle aranızda anlaşma bulunan bir kavimdense, yine mirasçılarına teslim edilecek bir diyet vermek, ve bir mümin köle azat etmek gerekir. Kim de bunları bulamazsa Allah'ın tevbesini kabul etmesi için birbiri ardınca iki ay oruç tutması gerekir. Allah her şeyi hakkıyla bilendir, gerçek hüküm ve hikmet sahibidir. İbni Abbas radiyallahu anh'tan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir kavme bir seriye göndermişti. İçlerinde Miktat bin Esvet radıyallahu anh da vardı. O kavme vardıkları zaman oradaki insanlar kaçmış, yalnız yanında çok mal bulunan bir kişi kalmıştı ki imanını kavminden gizliyordu. İslam süvarileri onun yanına gelince o şehadet ve tekbir getirmeye başladı. Fakat Miktat radıyallahu anh buna inanmadı, üzerine yürüyüp onu öldürdü ve mallarını aldı. Bunu doğru bulmayan arkadaşları haberi Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ilettiler. O da çok üzüldü ve Miktat radiyallahu anhı çağırdı. Ona şehadet getiren adamı mı öldürdün? Yarın kelime-i şehadette senin durumun nasıl olacak buyurdu. O da korktuğundan söylemişti dedi. Diğer bir rivayette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sen onun kalbini yarıp baktın mı buyurdu. Bunun üzerine bu ayet indi ve düşman kavme diyet verilmediği için yalnız bir köle azat etmesi istendi. Bilinen bir Müslümanın yanlışlıkla öldürülmesi durumunda maktulün Müslüman ailesine yüz deve veya bedeli diyet ödenir. Yoksa devletin ödemesi istenir. Köle azat edilir. Hiçbirine gücü yetmezse katil 60 gün peş peşe oruç tutar. Devlet suçluyu affedemez. Kim de bir mümini kasten öldürürse, onun cezası içinde ebedi kalmak üzere cehennemdir. Allah ona gazap etmiş, onu lanetlemiştir. Ona büyük bir azap hazırlamıştır. Ey iman edenler! Allah yolunda sefere çıktığınız zaman, mümini kafirden ayırt etmek için her şeyi iyice araştırın. Size selam veren Müslüman olduğunu söyleyen kimseye dünya hayatının geçici menfaatini arayarak hemen ''Sen mümin değilsin'' demeyin. Çünkü Allah katındaki ganimetler pek çoktur. Unutmayın ki önceden siz de böyleydiniz ve Allah size imanı lütfetti. O halde iyice araştırın ''Sen mümin değilsin'' diye peşin hüküm vermeyin. Şüphesiz ki Allah bütün yaptıklarınızdan haberdar olandır. Müminlerden özürsüz olarak cihada çıkmayıp evlerinde oturanlarla malları ve canlarıyla Allah yolunda savaşanlar bir değildir. Allah, mallarıyla ve canlarıyla savaşanları derece bakımından oturan, savaştan geri kalanlardan kat kat üstün kıldı. Bununla birlikte Allah, her birine de salih kullar olmaları dolayısıyla en güzel şey olan cenneti vaat etmiştir. Allah, savaşanları, oturan, savaşmayanlardan büyük bir mükafatla üstün kıldı. Onlara, kendi katından hem dereceler, hem de bağışlanma ve rahmet vardır. Allah, çok bağışlayıcı, çok merhamet edicidir. İslam dışı bir yerde tavizler vererek ve hiç rahatsızlık duymadan tağutlarla uyum sağlayarak kalmakla kendilerine yazık edenlerin canlarını melekler alırken, dinde ne haldeydiniz derler. Onlar da, biz yeryüzünde dinin emirlerini baskı altında yapamayan çaresizlerden, ezilenlerdendik derler. Melekler, Allah'ın yeri geniş değil miydi? Oraya hicret etseydiniz ya, işte dünya hayatının rahatını tercih ettiklerinden dolayı bunların varacakları yer cehennemdir. O ne kötü varılacak bir yerdir. Ancak hiçbir çareye gücü yetmeyen ve hicret için hiçbir yol bulamayan gerçekten kudretsiz ve zavallı olan erkek, kadın ve çocuklar hariçtir. İşte bunları Allah'ın affetmesi umudur. Allah çok affedici, çok bağışlayıcıdır. Kim Allah yolunda hicret ederse, yeryüzünde gidilecek, barınacak birçok yer ve her türlü genişlik bulur. Kim Allah ve Resulü yolunda hicret ederek evinden çıkar da, yolda ecel gelip kendisini yakalarsa, onun mükafatı Allah'a aittir. Allah çok bağışlayıcı, çok esirgiyicidir. Miladi 622 yılında Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabı Medine'ye hicret etmişler, orada yeni bir toplum ve devlet oluşturmuşlardı. Bundan böyle küfrün ve şirkin hakim olduğu ve İslam'ın gereğini yaşama ve mücadelenin imkansız olduğu zalimler diyarından hicret etmek artık farz olmuştu. Rivayet edilir ki bundan önceki 95 ve 99. ayetler nazil olunca, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunları kendileriyle birlikte hicret etmeyen Mekke'deki Müslümanlara göndermişti. Onlardan Damra bin Cündep radıyallahu anh 98. ayeti işitince, ''Vallahi ben istisna edilenlerden değilim. Hem zenginim ve hem de çarem var. Bu gece Mekke'de yatmam.'' dedi. İhtiyardı ve gözleri de pek görmüyordu. Oğullarını ve bir kısım eşyasını alarak yola çıktı. Fakat... Ten'im denilen yerde vefat etti. İşte bu ayet onun hakkında nazil oldu. İşte hayatını ve yaşam tarzını Allah'ın rızasına ve hükümlerine bağlayanlara Rabbimizin lütfu ve mükafatı budur. Yeryüzünde sefere çıktığınız zaman seferilik şartları yerine gelmişse, inkar edenlerin fenalık yapacaklarından korkarsanız ve korkulu olmasanız da namazı kısaltarak dört rekatlıları iki kılmanızda size bir günah yoktur. Şüphesiz ki küfre sapanlar, inkarcılar size apaçık bir düşmandır. İki rekat kılmanın hem zahir hem de mazbut değişmeyen illeti seferi olmaktır. Korku ve meşakkat ise şahsa, zamana ve yere göre değişir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemde seferde iki rekat kılmışlardır. Ey Resulüm sen de cephede içlerinde olup onlara namaz kıldırdığın zaman onlardan bir grup seninle beraber namaza dursun ve silahlarını yanlarına alsınlar diğer grup düşmana karşı beklesinler. Namazlı olanlar secde edip bir rekat kılınca hemen arkanızda olup sizi gözlesinler. Bu defa namaz kılmayan diğer grup gelsin İkinci rekatı seninle beraber onlar kılsınlar. Silahlarını ve gerekli korunma tedbirlerini de alsınlar, sonra yine her grup sırayla kılmadıkları bir rekatı tamamlasın. İnkar edenler isterler ki siz silahlarınızdan ve eşyanızdan gaflet edesiniz de, üzerinize ani bir baskın yapsınlar. Eğer yağmur sebebiyle sıkıntı çeker veya hasta olursanız, silahlarınızı bırakmanızda size bir günah yoktur. Yine de gerekli korunma tedbirlerinizi alın. Allah, kafirler için rezil ve perişan edici bir azap hazırlamıştır. İkinci rekatla imamın namazı tamam olmuştur. Öncekiler, ikinci defa gelirler ve kılmadıkları rekatı imamın arkasındaymış gibi, hiçbir şey okumadan kılarlar. Sonrakiler, ya gelerek veya yerlerinde kılmadıkları birinci rekatı imama yetişmemiş gibi okuyarak kılarlar. Her iki grupta, Aradaki beklemelerde namazı bozacak bir şey yapmazlar. Görüldüğü üzere namaz kılmamaya hiçbir mazeret yoktur. Müslüman çok zor şartlarda ima ile de olsa namaz kılmak zorundadır. Artık namazı bitirdiğiniz zaman ayaktayken, otururken ve yanlarınız üzerinde uzanmışken Allah'ı zikredin. Emniyete kavuştuğunuz zaman da namazı dosdoğru tam kılın. Çünkü namaz müminlere vakitleri belli bir farzdır. O düşmanlarınız olan inkarcı toplumu aramakta ve takip etmekte gevşek davranmayın. Siz yaralarınızdan acı duyuyorsanız, elbette sizin duyduğunuz acı gibi onlar da acı duymaktadır. Halbuki siz Allah'tan onların ummadıkları yardım ve cennet gibi şeyler umuyorsunuz. Allah her şeyi hakkıyla bilici, mutlak bütün emir ve yasaklarında hüküm ve hikmet sahibidir. Hasan Tahsin Feyizli'nin hazırladığı Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim Meali Er-Nisa Suresi 77-104. Ayetleri dinlediniz. Meali okuyan Erol Eren Dipnotlar Fatih Özkul